Körün Feneri Bir elinde fener, omuzunda da ağır bir testi taşıyan ama bir adam karanlık bir sokakta yürüyordu. Onu gören birisi Ey akılsız adam dedi. Senin için geceyle gündüzün ne farkı var ki? Elinde fener taşıyorsun. Adam yürüyüşünü hiç bozmadan Bu fener kendim için değil ''Senin gibi kör kalpliler içindir.'' diye cevap verdi. ''Bana çarpıp da testimi kırmanızı istemem.'' ''Evet, kendinden geçmek.'' Şair Halit Fahri Ozansoy bir akşam ziyafete davet edilmişti. Ertesi gün Ercüment Ekrem Talı'ya rastladı. Üstad takıldı. Dün gece nerelerdeydin Yahu? Sorba kardeşim. Kat iyiyen kendimde değildim. Ekrem Bey başını salladı. Kim bilir ne rahat etmişsindir. Evet. Yaşamak. Eski gazetecilerden Vartan Efendi Baba Ali yokuşunu çıkarken tanıdıklarından birine rastlar. Çoktandır görmediği arkadaşı. Vartan'ın yıllardan beri hiç değişmemiş olması karşısında hayretini gizlemeyip ''Yahu Vartan'' der. ''Sen hiç ihtiyarlamıyorsun.'' Maddi zorluklar içinde kıvranan Vartan, mütevekkil bir eda ile cevap verir. ''Yaşamıyoruz ki ihtiyarlayalım.''